64. Namaz nasıl kılınır? Namaza başlarken, erkekler iki eli kaldırır. Başparmak uçları, kulak yumuşana değer. Avuç içleri, kıbleye döndürülmüş olmalıdır. Eller kulaktan ayrılırken, allah Ekber demeye başlanıp, göbek altına bağlarken bitirilir. Niyet İftitah tekbiri söylerken niyet edilir. Daha önce de niyet etmek caizdir. Hatta, cemaat ile namaz kılmak için evinden çıkan kimse, niyet etmeden imama uysa caiz olur. Fakat yolda namazı bozan şeylerden birini yapmamak lazımdır. Yürümek ve abdest almak zarar vermez. Namaza niyet etmek demek, ismini, Vaktini, kıbleyi, imama uymayı irade etmek, kalbinden geçirip, kılmayı tercih etmek demektir. Yalnız ilm, yani ne yapacağını bilmek, niyet olmaz. Şafii mezhebinde, namazın rükünlerini de hatırlamak lazımdır. Cemaate, namaz arasında yetişen kimse, yatsının farzı mı, teravih mi, Anlayamasa farz niyet ederek imama uyar. Teravih kılınıyorsa bunun namazı farzdan önce olduğu için nafile olur. Çünkü farzdan önce teravih kılınmaz. Hemen farzı yalnız kılıp teravihin bir kısmını cemaatiyle kılar. Noksan kalan rekatlerini sonra yalnız kılar. Bundan sonra vitir namazını kılar. İftitaht tekbirinden sonra edilen niyet, sahih olmaz ve o namaz kabul olmaz. Farzlarda ve vâciplerde niyet ederken, hangi farz ve hangi vâcip olduğunu bilmek lazımdır. Mesela, bugünkü öğleyi kılmaya diye, farzın ismini bilmek veya vaktin farzı demek lazımdır. Bayram, vitr, ve namazlarını kılarken, bunların vacib olduklarını ve isimlerini düşünmek lazımdır. Rekat sayısını niyet lazım değildir. Sünnet kılarken, namaza niyet etmek kâfidir. Cenaze namazına, Allahü Teala için namaza, meyyit için duaya diye niyet edilir. Öğlenin ilk sünnetini kılarken, Öğlenin farzı diye niyet ederse, öğlenin farzını kılmış olur. Bundan sonra kıldığı farz, nafile olur. İmamın, erkeklere imam olmaya niyet etmesi lazım değildir. Fakat, cemaat ile kılmak sevabına kavuşamaz. İmam olmaya niyet ederse, bu sevaba da kavuşur. Yalnız kılan kimseye, sonra başkasının gelip uyması caizdir. Cemaatin, uydum hazır olan imama diye de, niyet etmesi lazımdır. İmamın, kadınlara imam olmaya niyeti lazımdır. Cemaatin, imamı tanıması, bilmesi şart değildir. İmam, tekbir söylerken, ona uymaya niyet etmeli ve hemen namaza durmalıdır. İmam yerinde durunca, ona uymaya niyet edip, namaza beraber başlamak da iyidir. Vaktin içinde olduğunu bilerek, vaktin farzı diyerek, başladığı namazı kılarken, vakt çıksa ve çıktığını bilmese, sahih olmaz. Bugünün farzı deseydi, sahih olup, kaza olurdu. Vakti girmeden kılınan farz, nafile olur. Vakti çıktıktan sonra kılınmış ise, kaza olur. Yani, bugünün öğle namazını eda etmeye diye niyet eden kimse, vakt çıkmış ise, öğleyi kaza etmiş olur. Bunun gibi, öğle vakti çıktı sanarak, bugünkü öğleyi kaza etmeye niyetiyle kılınca, vakt çıkmadığı anlaşılınca, öğleyi eda etmiş olur. Her ikisinde de, aynı namaza niyet etmiş, yalnız, vaktin çıkmasında yanılmıştır. Fakat, Geçmiş öğle namazını kazaya niyet ederek kıldığı namaz o günün öğle namazının yerine geçmez. Çünkü bugünün namazına diye niyet etmemiştir. Böylece eda niyetiyle kılınan öğle namazı geçmişte kılınmamış bir öğle namazının yerine geçmez. Bunun gibi bir kimse hazır olan imama uymaya niyet etse ve bunun zeyt olduğunu sansa Hâlbuki imam başkası ise, bu kimsenin namazı kabul olur. Fakat, Zeyd'e uymaya niyet etse, imam başka birisi ise, bununla kıldığı namaz kabul olmaz. Bir kimse, senelerce, öğleyi vaktinden önce kılmış olsa, ve hepsine, üzerime farz olan öğleyi kılmaya diye niyet etse, o günkü öğleyi düşünmese, her gün bir evvelki öğleyi kaza etmiş olur. Yalnız, son öğleyi ayrıca kaza etmesi lazım olur. O günkü öğleyi niyet etse, eda dese de demese de, her gün o günkü öğleyi eda etmiş olup, vaktinden önce oldukları için, hiçbiri öğlenin farzı olmaz. Nâfile olurlar. Hepsini kaza etmesi lazım olur. Görülüyor ki, Namazların vaktlerini bilmek ve vaktin içinde kılmış olduğunu bilmek lazımdır. İbadetler yapılırken yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Kalb ile niyet edilmezse dört mezhepte de namaz sahih olmaz. Resulullah'ın ve eshab-ı kiramın ve tabiinin ve hatta dört imamın ağız ile niyet ettikleri işitilmemiştir. İmâm-ı Rabbânî rahmetullâhi aleyh, birinci cildin 186. mektubunda buyuruyor ki, Niyet, kalb ile olur. Ağız ile niyet etmek bid'attir. Bu bid'ate hasene demişlerdir. Halbuki bu bid'at, yalnız sünneti yok etmekte kalmıyor. Farzı da yok ediyor. Çünkü çok kimseler, yalnız ağız ile niyet ederek, kalbiyle niyet etmiyorlar. Böylece namazın farzlarından biri olan kalbiyle niyet yapılmıyor. Namaz kabul olmuyor. Bu fakir hiçbir bid'ati haseni olarak bilmiyorum. Hiçbir bid'atte güzellik görmüyorum. Ağız ile niyet etmek Şafii ve Hanbeli'de sünnettir. İbne Abidin diyor ki: Namaza başlarken Niyet etmenin farz olduğu söz birliği ile bildirildi. Niyet yalnız kalbi ile olur. Yalnız ağız ile söylemek bid'attir. Kalbiyle niyet edenin şüpheden vesveseden kurtulmak için söz ile de niyet etmesi caiz olur. Tahrime. Namaza başlarken Allahu ekber demektir ki farzdır. Başka kelime söylemekle olmaz. Bu iftitah tekbiri, namazın şartlarındandır. Rükün değildir. Kadınlar, iki ellerini, omuz hizasına kaldırır ve iftitah tekbirini getirir. Sonra, sağ eli, sol elin üstünde olarak, göğüse kor. Bilek kavramazlar. Allahü veya, Ekbâr gibi uzun söylenirse, namaz kabul olmaz. İmamdan önce, ekber denirse, namaza başlamış olmaz. Ayaktayken, sağ eli, sol el üzerine koyup, sağ elin küçük ve baş parmaklarını, sol bilek etrafına halka yapmak, Sübhaneke okumak ve yalnız kılarken, Sübhaneke okuduktan sonra, Heruzu besmele okumak sünnettir. Cemaate geç gelen imam sessiz okuyorsa subhane okur ve imam selam verdikten sonra kalkınca tekrar okur. Yalnız kılan Fatiha okur. Fatiha'dan sonra besmele çekmek lazım değildir. Çekerse iyi olur. Şafii mezhebini taklit eden Hanefilerin bu besmeleyi okumaları lazımdır. Sonra bir sure veya üç ayet okur. Fatiha'dan sonra imam ve cemaat sessiz olarak amin der. İmam ile kılarken cemaat fatiha ve sure okumaz. Amin, kabul et demektir. Kıyam Namazın beş rüknünden birincisi kıyamdır. Kıyam, ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta, oturarak kılar. Oturamayan hasta, sırt yatıp, başı ile kılar. Yüzü semaya karşı değil, kıbleye karşı olması için, başı altına yastık konur. Ayakları kıbleye karşı, dizlerini dikerek yatar. İbni Abidin diyor ki, sağlam bir kimsenin, gemide, Trende, hareket halinde fazları oturarak kılması İmam-ı Azama göre caizdir. İmameyn ise özürsüz caiz görmedi. Fetva da böyledir. Ayaktayken iki ayak birbirinden dört parmak eni kadar açık olmalıdır. Ayakta duramayan hasta, ayakta başı dönen, başı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 iyi olmasının gecikeceğini, kendi tecrübesiyle veya mütehassıs Müslüman bir tabibin bildirmesiyle anlayan hasta da yere oturarak kılar. Haber veren doktorun fâsık olmaması, açıkça haram işlememesi lazımdır. Bunlar, kolayına geldiği gibi, kollarını istediği yere koyarak, bağdaş kurarak veya dizlerini dikip, kollarını kavuşturarak yahut Başka türlü yere oturur. Böyle oturamayan, birisinin yardımıyla oturur. Rükû için biraz eğilir. Secde için başını yere kor. Başını yere koyamayan hasta, yüksekliği 25 santimetreden az olan sert bir şey üzerine koyar. Böyle secdesi sahih olur. Daha yüksek ise veya yumuşak ise ima olur. Böyle sert şey üzerine de koyamazsa, ayakta durabilse bile, oturarak, yerde imâ ile kılar. Yani yere oturarak kılıp, rükû için biraz, secde içinse daha çok eğilir. Secde için eğilmesi, rükû için eğilmesinden daha çok olmazsa, namazı sahih olmaz. Kendisi veya başkası bir şey kaldırıp, bunun üstüne secde ederse namazı sahih olur ise de tahrimen mekruh olur. Bu şey rükû için eğilmesinden alçak olmazsa namazı sahih olmaz. Kıraat. Kıraat ağız ile okumak demektir. Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumaya hafiyye okumak denir. Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumaya Cehri, yani yüksek sesle okumak denir. Elmalılı Hamdi tefsirinde diyor ki, Mizmardan, yani ses çıkaran aletten, teypten, hoparlörden çıkan sese, okumak denmez, zırlamak denir. Bu seslerle okunan ezan ve namaz, sahih olmaz, hem de günah olur. Sünnetlerin ve vitrin,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 üç ayet okumak vaciptir. Farzlarda Fatiha'yı ve sureyi ilk iki rekatte okumak vacip veya sünnettir. Fatiha'yı sureden önce okumak da ayrıca vaciptir. Fatiha'yı her rekatte bir kere okumak da vaciptir. Bu 5 vacipten biri unutulursa secdeyi sehiv yapmak lazım gelir. Farzların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde, imamın ve yalnız kılanın, Fatiha okuması sünnet olması, daha kuvvetlidir. Zamm-ı surede okursa, veya hiçbir şey okumasa da olur. İbni Abid'in sahife 343 Doğru okumayan için, 67. maddeye, namazı bozan şeylere bakınız. Diğer üç mezhepte, her namazda ve her rekatte Fatiha okumak farzdır. Müsafire uyan, mukim kimse, İmam, ikinci rekatte selam verince, kalkıp iki rekat daha kılarken kıraat etmez. Yani, Fatiha'yı ve Sure'yi okumaz. İmam arkasında kılar gibi, ayakta bir şey okumaz. Camiy Rumuz 73. sayfede ve Tatarhaniye de 106. sayfede diyorlar ki alimlerin bir kısmı misafir arkasında kılan mukim üçüncü ve dördüncü rekatlerde kıraat etmez yani bir şey okumaz dedi Şemsüd Eyyimme Abdülaziz Halvani ve başka alimler kıraat eder dedi. O halde, ihtiyat ederek okuması daha iyi olur. Kıyam, kıraat mahalli olduğundan, okumanın zararı yoktur. halebi Kebir sonunda diyor ki, diş ağrısını kesen ilaç, okumaya mani oluyorsa ve vaktin sonu ise, imama uyar. İmam bulamazsa, okumadan kılar. Çünkü ağrı meşakkat olup, zaruri hasıl olmuştur. Kıraat'te Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okumak caiz değildir. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 364. sayfede diyor ki: İmamın cuma ve bayram namazlarından başka her namazda birinci rekatte, ikinci rekatte okuduğunun iki misli uzun okuması sünnettir. Yalnız kılan her rekatte aynı miktarda okuyabilir. Her namazda ikinci rekatte birinciden 3 ayet uzun okumak mekruhtur. İmamın aynı namazların aynı rekâtlerinde, aynı ayetleri okumayı adet edinmesi mekruhtur. Yalnız kılanlar için de her namaz için böyledir denildi. Ara sıra başka ayet de okumalıdır. Birinci rekatte okuduğunu, ikinci rekatte de okumak tenzihen mekrudur. Birincide kul auzu bir abin nas okursa, ikincide tekrar okur. Çünkü tersine okumak daha kerihtir. İkinci de birincideki ayetin devamını okumak eftaldir. İkinci de birinci rekatte okuduğundan sonraki bir kısa sureyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur. Bir rekatte sırayla birkaç sure okumak mekruh değil ise de bir sure okumak eftaldir. İkincide, birincide okuduğundan önceki ayetleri veya sureleri okumak mekruhtur. kuran ı Kerim'i Musaftaki sırayla okumak her zaman vaciptir. Hatmi indirirken, Kul-Evzüleri okuduktan sonra, Hemen Fatiha ve Bakara suresi başından 5 ayet okumak çok sevaptır. Bir kısa sure kadar 3 ayet okumak bir uzun ayet okumaktan eftaldir. Rükû. Sureden sonra tekbir getirerek rükûa eğilir. Rükû'da erkekler parmaklarını açıp dizlerinin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Rükûda en az üç kere Sübhâne Rabbiyel-i der. Üç kere okumadan imam başını kaldırsa o da hemen kaldırır. Rükûda bacaklar ve kollar dik tutulur. Kadınlar parmaklarını açmaz. Sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Rükûdan kalkarken Semiyallahü limen hamide demek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 yalnız alnı koymak mekruhtur. Secdede en az üç kere Sübhane ala denir. Şiiler, Kerbela toprağından bir kerpiç üzerine secde, efdaldir diyorlar. İki ayağa veya hiç olmazsa, her birinin birer parmaklarını yere koymak farzdır veya vaciptir. Sünnet de denilmiştir. Yani, iki ayak yere konmazsa, namaz sahih olmaz veya mekruh olur. Secdede alın, burun ve ayaklar, yerden az zaman kalkmış olursa, zararı olmaz. Secdede ayak parmaklarını bükerek, uçlarını kıbleye çevirmek sünnettir. Farz veya vacip diyenlerin hata ettiği, reddül muhtarda yazılıdır. Erkekler,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 topuk kemiklerini birbirine bitiştirmektir. Bunun için rükûa eğilirken, sol ayağın topuğu sağ ayak yanına getirilir. Secdeden kıyama kalkarken açılır. Alnı sarığının sargıları ve takkenin kenarı ve alından sarkan saç üzerine ve elbisenin kolu ağzı, eteği veya elleri üzerine koymak sahih olur ise de, Özürsüz iken, tenzihen mekruh olur. Kadınların da namazda, alnı açık olması lazımdır. Yerin sertliğini duyacak kadar, yani başını bastırınca, alnı artık gömülmeyecek kadar bastırarak, halı, hasır, buğday, arpa, serir, kanepe ve yerde duran araba üzerine secde etmek sahih olur. Hayvan, iki ağaç arasına gerilmiş salıncak, ve çuvalda olmayan pirinç ve darı üzerine secde, sahih olmaz. Üzerindeki elbise kendi uzuvları gibi sayıldığı için bunların altındaki yerlerin temiz olmaları lazımdır. Bunun içindir ki abdestsiz olanın eliyle müstafı tutması caiz olmadığı gibi elbisesinin kolu ağzı ile de tutması caiz değildir. Havlu, mendil ve üstünde olmayan çamaşır, elbise gibi şeylerle tutması caiz olur. Bunlar, nets yere serildikleri zaman üzerlerinde namaz kılınır. Altı nets olan ayakkabıyla veya nets yere basarak cenaze namazı kılınmaması, bu ayakkabıyı çıkarıp, temiz olan üst tarafına basarak kılmanın sahih olması da böyledir. Halebi de buyuruyor ki,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 Başı açık namaz kılmak mekruhtur. Namaza ehemmiyet vermemek ise küfürdür. Kendini aciz, zavallı göstermek, allah Teala'dan korktuğu için başını örtmemek mekruh olmaz. Yani allah Teala'nın korkusundan rengi sararıp, vücudu titreyip, kendini ve her şeyi unutan kimse başını örtmezse mekruh olmaz fakat bunların da örtmesi daha iyi olur. Çünkü başı açmak namazda ziynetli elbisenizi alınız, örtünüz. Ayet-i kerimesine uymamak olur. Başına beyaz sarık sarmak müstehaptır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siyah sarıkta sardığı marifetnamede yazılıdır. Sarığının ucunu iki küreyi arasına iki karış uzatırdı. Secde için eğilemeyen hasta ve camide başka yer bulamayan sağlam kimse yerden 25 santimetreden daha yüksek bir şey üzerine secde etmezler. Yalnız yer bulamayan kimse önünde aynı namazı kılarak yere secde edenin sırtına secde edebilir. Fakat dizlerinin yerde olması lazımdır. Bu sağlam kimsenin Kalabalık dağıldıktan sonra kılması veya kalabalık olmayan camiye gidip orada kılması müstehaptır. Camide kalabalık olmadığı zaman 25 santimetreden daha az yüksekeye secdenin caiz olduğu da bildirildiyse de mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az yüksek şey üzerine dahi secde etmemiştir. İbn Abidin, sayfe 338 Az yüksekeye bile caiz olmadığı Cami'ur Rumuz 69. sağ sayfasında ve Şelbi'nin rahmetullahi teala aleyh tebyin haşiyesinde yazılıdır. Bunun için özrü olanların dahi az de secde etmemeleri lazımdır. Yükseğe secde etmedi, yere secde etmemeli demek ise ibadeti değiştirmek olur. İbadeti değiştirmek isteyen kâfir olur. Kâfirler, Resulullah'ın düşmanları, camileri kiliseye benzetmek istiyorlar. Kiliselerde olduğu gibi, masada oturup, secde olarak başını masaya koymaya ve camilere çalgı, müzik sokmaya çalışıyorlar. Önce secde yerlerini biraz biraz yükseltmeye ve ibadetleri, hoperlörle yapmaya alıştırıyorlar. İbni Âbidin buyuruyor ki, namaz kılarken istikbal kıble farzdır. Yani namaz, Kâbe-i muazzama cihetine dönerek kılınır. Namaz, Allah için kılınır. Secde yalnız Allah için yapılır. Kâbe'ye karşı yapılır. Kâbe için yapılmaz. Kâbe için secde eden kâfir, Allah'a düşman olur kaideye ahire. Son rek'atte tahiyyat okuyacak kadar oturmak farzdır. Dürrül Muhtar da diyor ki: Otururken el parmaklarıyla işaret edilmez. Fetva da böyledir. Erkekler otururken sol ayağını parmak uçları sağa doğru dönük olarak yere döşer. Bu ayağın üzerine oturur. Sağ ayağını Dik tutar. Bunun parmakları yere değer. Parmaklarının ucu, kıbleye karşı biraz bükülmüş olur. Böyle oturmak sünnettir. Kadınlar, teverruk ederek oturur. Yani, kaba etlerini yere koyarak oturur. Uylukları birbirine yakın olur. Ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarır. Merak-ül felahta ve tahtavi şerhinde, Eşkar'ın keyfiyetini anlatırken diyor ki: Farzdan sonra hemen son sünnete kalkmak, arada bir şey okumamak de sünnettir. Peygamberimiz farzı kılınca Allahümme ente selam ve minkes selam tebarekte ya zelcelal ve'l ikram diyecek kadar oturup fazla oturmaz hemen son sünneti kılardı. Ayet el kürsi ile tesbihleri, farzla sünnet arasında okumazdı. Bunları, son sünnetten sonra okumak, farzdan sonra okuma sevabını hasıl eder. Farzdan önceki sünnetler de böyle olup, farz ile sünnet arasında bir şey okunursa, namazın sevabı azalır. Son sünneti, imamın farz kıldığı yerde kılması mekruhtur. Cemaatin kılması mekruh değil ise de, Başka yerde kılmaları müstehaptır. Müstehabı yapmayanın namazı noksan olmaz. Sevabından mahrum kalır. Farzı veya son sünneti kılınca, imamın sağa sola veya cemaate dönmesi müstehaptır. İşlerini görmesi için hemen gitmesi de caizdir. Hadisi i şerifte, her namazdan sonra üç kere, Estağfirullahel-azîm, Ellezi La ilaha illallah, el kıyıma ve etüb ileh. Okyanın bütün günahları affolur. Buyuruldu. İstifardan sonra ayet el Kursi ve 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber ve bir kelimeyi tehlil yani La ilaha illallah Vahdehula Şeri şerîkele, Okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak kendileri için ve bütün Müslümanlar için dua etmeleri de müstehaptır. Hadis-i şerifte beş vakt farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Fakat dua uyanık kalbile ve sessiz yapılmalıdır. Dua'yı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeylere ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Namazdan sonra dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde ve tavafta, yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kollarını kaldırmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması eftaldir. Tarikatçıların yaptıkları gibi raks etmek, dönmek, el çırpmak, def, dümbelek, ney, sas çalmak söz birliğiyle haramdır. Görülüyor ki, cemaatin imam ile birlikte sessizce dua etmeleri eftaldir. Ayrı ayrı dua yapmaları ve dua etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir. Duadan sonra on bir ihlas ve bir kere iki kuleûzü okunur. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh, bu duadan sonra altmış yedi kerede yalnız estağfirullah okuduğunu, ikinci cildin sekseninci mektubunda yazmaktadır. En sonra, Sümhane Rabbike ayeti okunur. Dürr-ül Muhtar'da Tahiyyetül Mescid namazını anlattıktan sonra diyor ki: Sünnet ile farz arasında konuşmak sünneti iskat etmez ise de sevabını azaltır. Bir şey okumak da böyledir. Bazı alimler sünnet kabul olmaz. Evvelki sünneti tekrar kılmak lazım olur dedi. Oturarak kılan imama uymak caiz olduğunu anlattıktan sonra diyor ki, İmamın sesi yetişmediği zaman, müezzinlerin yüksek sesle cemaate bildirmesi caiz ise de, çok bağırmaları namazlarını bozar. Çünkü bağırarak okumak, dünya sözü konuşmak gibidir. İmamın namazda ihtiyaçtan fazla yüksek sesle okuması, Namazı bozmaz ise de haramdır. Görülüyor ki, müezzinlerin bağırarak, namaz kılanları şaşırtmaları haramdır. Medâricün nübüvvede diyor ki, selam verince, istiğfar nasıl okunacağı, evzâîden soruldu. Üç kere, Estağfirullah denir, buyurdu. Bunları yüksek sesle okumak bid'at olduğu, Mısır'da, Kebâre Ülemâ Heyeti azasından Şeyh Ali Mahfuz'un 1375 miladi 1956 baskılı El İbdâ kitabında 59. sayfada yazılıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken de Ayetel Kürsi'yi okuyun buyurdu. Namazlardan sonra dua ediniz de buyurdu. Namazdan Sonra Dua Duada, erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Dirsekler fazla bükülmez. Duadan sonra, Sübhane Rabbike, ayet i kerimesini okuyup, elleri yüze sürerler. Hastalık veya soğuk gibi sebeple ellerini kaldıramayan kimse, parmağı parmağıyla işaret eder. Parmaklar, kıbleye karşı çevrilir. Kollar, sağa sola doğru açılmaz, birbirine yakın, ileri doğru tutulur. Farz namazlardan sonra, imamın ve cemaatin, her biri tamam olarak, üç istiğfar ve ayet el kürsi ve doksan dokuz tesbih ve duadan sonra, her birinde besmele çekerek, on bir ihlas ve iki kul ü okumaları, ve 67 estağfirullah demeleri müstehaptır. 11 ihlas okumayı emreden hadisi i şerif Berika birinci cilt son sayfasındadır. Sabah namazı sonunda 10 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve ala kulli şeyin kadir okuyana çok sevap verileceği hadisi i şerifte bildirildi. İmdat. Cenaze olduğu zaman bunları terk etmemelidir. Çeşitli sebeplerle cenaze saatlerce bekletilip de bunları okumak için 1-2 dakika bekletilemez mi? Cemaatin bunları okumalarına mani olanlar Bakara Suresi'nin 114. ayet-i kerimesinde zalim oldukları ve cehennemde şiddetli azap görecekleri bildirilenlerin arasında bulunmaktan çok korkmalıdırlar. Cemaatin bunları okumalarına mani olmayan dindar imamlara ve müezzinlere müjdeler olsun. Bunlar her namazda yüz şehit sevabı kazanıyorlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana, yüz şehit sevabı vardır. Müezzin efendiler, bid'atten kurtulmak için, ezanı yüksek sesle minarede, ikameti camide okumalı, namaz tekbirlerini ancak lüzum olunca, yüksek sesle okumalı, hiç hoparlör kullanmamalıdır. Ayet el kürsiyi tesbihleri ve kelime-i tehlili sessiz olarak, Hanefî'de son sünnetten sonra, Şafii'de ve Mâlikî'de hemen farzdan sonra okumalıdır. Dua ederken, Resûlullah'a salat ve selam okumanın müstehab olduğu, imdadın tahtâvi şerhinde, vitr namazında yazılıdır. Namazdan sonra secde etmek haram olduğu, dürrül muhtarda, tilavet secdesinde yazılıdır. Namazlardan sonra, imam ile, Elde göğse koyarak selamlaşmak bid'attır. Müslümanlıkta el ile ve vücut hareketiyle selamlaşmak yoktur. İbnü Hüceym zeynel Abidin Mısri rahmetullahi teala aleyh böyle selamların günah olduğunu bildiriyor. Şiratul İslam şerhinde diyor ki hadisi i şerifte gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabul olunur buyuruldu. Duaya hamd ve senâ ve salavat ile başlamak ve sonunda iki avucu yüze sürmek sünnettir. Fetavai de 5. cüzde diyor ki: Dua ederken avuçlar semaya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizasında olmalıdır. Sünnet kılmanın dua etmekten eftal olduğu bezaziyede yazılıdır. Şii ve vehhabiler dua ederken iki avuç açık, birbirlerine bitişik, parmaklar yapışık, göğüs hizasında yüze karşı tutmaktadır. Nîmet-i İslam'da diyor ki kadın namazda iki elini omuzu hizasına kaldırır. Ayakta sağ elini Solu üstüne getirir, sağ el parmaklarını sol bilek üzerine halka yapmaz, ellerini göğsü üzerine koyar, rükûda ellerini dizleri üstüne kor, dizlerini kavramaz, parmaklarının arasını açmaz, dizleri dik olmaz, sırtları düz olmaz, secdede alçalıp kollarını yanlarına ve karnını uyluklarına bitiştirir. Kayna üzerine oturup ayaklarını sağa yatık çıkarır. Kadın erkeğe imam olamaz. Kadının kadına imam olması mekruhtur. Erkeğe uyunca en arkada saf olurlar. Öpülen kadının namazı bozulur. Aynı imama uyan kadın erkeğin önünde veya yanında kılarsa erkeğin namazı fasit olur. Erkek kadına geride durmasını işaret eder. O da geride durmazsa yalnız kadının namazı fasit olur. Ateşteki yemeğin taşması, çocuğun ağlaması halinde namazını bozması caiz olur. Dua ederken ellerini ileri uzatmaz. Yüzüne karşı eğik tutar. Nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Hayvanı sen geçmeden, insanı arzularsın. Men arefe nefsehü, fekad arefe rabbeh. Kendini sen bilmeden, sübhânı arzularsın. Sen bu evin kapısın, henüz bulup açmadan, maşuka kavuşacak zamanı arzularsın.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 mihmanı arzularsın. Bostanı, bağı gezdim, meyvesin bulamadım. Sen söğüt ağacından, rummanı arzularsın. Gece sayıklar gibi, anlaşılmaz söz ile, sende mi ey niyazi, irfanı arzularsın. Camı temizlemeden, aynayı arzularsın.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 Sen dereyi geçmeden ummanı arzularsın. Haydi niyazi yürü, atma okun ileri. Derdiyle kul olmadan sultanı arzularsın.